Kardeşimi mutlaka ziyaret et. Bir defasında Gavsı Sani Hazretleri, Kayseri'ye geleceği gün, Vekile bir hanımın oğlu, Rüyasında ardı ardına iki gün, Seyda Hazretlerini görmüş. Genç Sofi değilmiş. Annesi yıllardır bu yola gider gelirmiş. Delikanlı gördüğü rüyasını, Annesine anlatmış. Anne, bir rüya gördüm. Rüyamda bir veli zat bana ''Kardeşim bugün Kayseri'ye gelecek, onu muhakkak ziyaret et'' dedi demiş. Annesi de ona Seyda Hazretleri'nin resmini göstermiş. Delikanlı resmi görünce hemen tanımış Seyda Hazretleri'ni. Kayseri'de Sultan Camii'ne Gafs-ı Sani Hazretleri gelince bu genç de onu ziyarete gitmiş. Ancak cami çok kalabalıkmış. Delikanlı şaşırmış. Camiye giren çıkan o kadar çok ki içeriye ne girmek mümkün ne de çıkmak. Delikanlı merdivenlere kadar ancak çıkabilmiş. Üst kata ulaşamamış ve kapının bir köşesinde de sıkışmış kalmış. Ellerini bile kıpırdatamaz olmuş ve ''Ya Rabbi mübarek bana gel'' diyor ancak şu kalabalık insan seli bana imkan vermiyor diye çok üzülmüş. O sırada insanlar yol açmaya başlamışlar. Görevliler de, ''Yol açın Gavs hazretleri yan tarafa geçecek.'' demişler. Tam o sırada merdivenlerden delikanlının sıkışıp kaldığı yerden Gavs-ı Sani hazretleri geçerken, malum yolda açılmış oluyor. Bu genç iki üç basamak merdivenden aşağı inmiş ve Gavs-ı Sani hazretlerinin tam karşısında durmuş. Mübarek ona nazar etmiş ve, ''Gel Sofi emanetini al gidelim.'' buyurmuş. Delikanlı Gavs-ı Sani Hazretlerinin elini tutmuş ve bu yola intisap etmiş. Kardeşler, Allah Teala bize fırsat vermezse olmaz. Kimse bizi tedavi edemez. Yanlışımızı bize gösteremez. Bizi uyaramaz. Bize faydası olamaz. Saadat-ı kiram, evet zahiren bizim gibi birer insandır. Ancak onların içinde kalbinde bir alem gizlidir. Bütün her şey bizim gözlerimizle gördüğümüz şu alem değildir. Unutmayalım.